Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. 95.0'da ortağım Damla Özler'le birlikteyiz. Ben Rauf Kösemen ve bir konuğumuz var. Tanırsınız Bülent Çık. Bülent Çık, gıda mühendisi, zehirsiz sofralar üzerine çalışan bir akademisyen ve fikir lideri. Bülent Çık'ı stokol 50 vesilesiyle ağırlıyoruz. 1972'de 50 yıl önce bir Stockholm konferansı yapılmıştı. Bu yılda 2-3 Haziran'da Stockholm artı 50 konferansı yapıldı. Bitti ama biz izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Bülent Hocam. Merhaba teşekkür ederim. İyi yayınlar. Brent hocam hoş geldiniz. Zihni takip ediyoruz dedik. Bu zihnin çok önemli ipliklerinden biri gıda sistemi, gıda güvenliği, tarım ve iklim krizi. Aslında bunları hep bir arada bir bağlamda konuşuyoruz. Çünkü sistemik bir sorunla karşı karşıya olduğumuz kesin ee, O yüzden sizinle de bu bağlam üzerinden konuşalım ee, çok e, güzel bir alıntımız da var sizin ee, doğadan kopmuş kendini besleyemeyen insanların hava ve su kirliliği içinde yaşadığı bir kentler e, diyoruz biraz çerçeveyi çizelim mi sistemik olarak sorunumuz nerede böyle başlayalım mı Evet Aslında söylediğiniz şey e hem katılıyorum hem katılmadığım yanları var. Katıldığım yani şu insan doğadan koptu mu? Evet yani doğanın kendi içerisindeki ilişkileri, o ilişki ağlarını anlamak, o ilişki ağlarına özen göstermek. Yani sadece canlılar arasındaki ilişki ağından söz etmiyorum. Yani bizi ayakta tutan fiziki zeminle de kurduğumuz ilişki. Örneğin toprak, su, hava. Evet yani o bağlamda doğadan koptuk ve bu kopmanın belki hani özet bir tanımı doğayı nesneleştirmek, metalaştırmak olabilir. Oysa ki doğa bütün bileşenleriyle canlılık atfedebileceğimiz bir karmaşık sistem çok basitleştirdik. Sadece hammeda deposu gibi görme, nesneleştirme, bir meta kaynağı olarak görme. Böyle bir anlayış yerleşti genel olarak tabii yani genel çizgilerden söz ediyorum. Öte taraftan e, yani öyle biyolojik bir bakışla baktığımda asla doğadan kopmak mümkün değil yani böyle bir e, böyle bir şey sadece hani problemleri tasvir etmek için uygun bir sözcük doğadan kopma ama mümkün değil aksine aslında geldiğimiz noktada yani insan uygarlığı dediğimiz bütün hani bütün e, problemli halleriyle her türlü görünümüyle e, insan doğaya çok daha bağımlı halde yani bırak, bırakalım bir parça uzaklaşmayı çok daha bağımlı halde. Bunun en tipik, hani en tipik izini sürebileceğimiz alan e, yüksek teknoloji ürünü metalar. E, bu metaların bizi daha bireyselleştirdiğini, e, daha yalnızlaştırdığını ya da doğadan uzaklaştırdığı iddia edilir. Evet kısmen doğru, görüntü öyle. Ama öte tarafta bütün bir üretim süreci, bütün bir proses, yani o ürünleri, nesneleri ortaya çıkaran proses, insanı doğaya muazzam ölçeklerde bağlı kılar. Mesela... Kimyasal kirlilik gibi iklim krizi gibi çok büyük meselelerin ya da biyolojik çeşitlilik kaybı diğer bir büyük meselenin bu doğadan bağımsızlaşma ya da doğaya ciddi bağlı olma hikayesi üzerinden de izini sürmek mümkün. Yani böyle bir hani karmaşık bir girişme oldu bilmiyorum ama böyle başlamak belki mümkün söyledi zarzere. Sizin son bir artı birdeki röportajınızda da çok referans vereceğiz çerçeve çizen bir röportaj olduğu için ama orada. Yeşil kent, sürdürülebilir kent gibi kavramların gerçekleşmesi olanaksız, sürdürülebilirlikten kastımız kapitalist gıda sistemi ise sürdürülmemesinde büyük yarar var diyorsunuz. Şimdi tabii o bir artı birdeki röportajda Mustafa Koç Hoca, İlhan Elver Hoca ile birlikte yaptığımız bir röportaj tabii onları da anmak icap eder. Ee, biz onlar yani her iki hocayla da Mustafa hocayla da ben İstanbul gıda kent strateji belgesinin çalışma grubundaydım birlikte bir yıldan fazla e, bu meseleyi biraz kafa yorduk aslında yani e, bir kent e, gıda tedariğini, gıda ihtiyacını e, nasıl karşılayabilir yani kent kır gibi bir ayrımı hani çok böyle kalınlaştırmadan e, yerelde Üretme yerelde tüketme pratiklerini nasıl kuvvetlendirebilir, nasıl bir direnç geliştirebilir? Yaklaşan krize karşı iklim krizi ve diğer meseleler büyük meseleler. O bağlamda hani yanıtlar üretmeye çalışmıştık. Ee, tabii kentler hani sürdürülebilirlik noktasında değil, yani dünyada böyle bir örnek yok. Hani şu kent e, gıda e, temininde yani bütün üretim tüketim sürecinde kendine yeterlidir ve sürdürülebilir bir sistem kurmuştur diye örnek gösterebileceğimiz hiçbir kent yok. Orada o röportajda Hilal Hoca San Francisco örneğini vermişlerdi. Yani en erken bu işe başlayan bir kent. Ama bu sürdürülebilirlik ya da kendini idame ettirebilirlik noktasının çok çok henüz uzandı. Şimdi burada tabii bu bunu yapacak vaktimiz var mı? Ben mesela bu bağlamla biraz düşünüyorum. Hani Bu bir hedef olabilir ama bizim kendini yeten kendine sürdürülebilir kentler hedefine ulaşmak için yeterince vaktimiz var mı? Doğrusu olmadığını düşünüyorum hani. O nedenle bu sürdürülebilirlik meselesine inanmadığımı belirtmeliyim. Ama yani sürdürülebilirlik kavramı bizim ülkemizde çok çok böyle kötücül bir şeyle ne diyeyim? Anılıyor. Yani çok farkındayım. Çok aşındırılmış, çok kullanılmış. çok hani reklam amaçlı kullanılmıştı. Yeşillik ama amacıyla şirketlerin eee Yaptığı faaliyetleri ekolojik bir faaliyetmiş gibi göstermesi amacıyla kullanılan bir faaliyet. Ama tabii burada kastettiğim şey tür biyolojideki, fizikteki anlamıyla sürdürülebilirlik. Orada çok kıymetli bir kavram. Yani bir sistemin, bir prosesin, bir döngünün kendi kendini idame etmesi ve hani bir, bir aşılmaya yol açmadan idame ettirmesini ifade eder. O bağlamda baktığımızda yok mümkün değil böyle bir şey. İdişat o kadar... Ağır sorunlar önümüze çok hızlı getirecek ki ben yani geçtim sürdürülebilir. Bundan sonraki çalışmaların yaklaşan krize, krizler nedir işte iklim krizi çok gündemde çok konuşuyoruz. Ama çok az konuştuğumuz bir kriz kimyasal özellikle toksik kimyasal madde kirliliğidir. Dünya genelinde çok ağır çok yaygın bir sorun. Çok yaygın bir 2015'te ve 2021'de Lancet dergisi çok geniş katılımlı bir yani çok sayıda akademisyenin de bu kimyasal kirlilik meselesini ele alan iki uzun çalışma yayınladı. özellikle 2015 çalışması çok kıymetli. Philip Landrigan yazarlarında biri çok önemli bir isimdir bu alanda ve iklim krizi kadar en az yani iklim krizi kadar bir ağır mesele olarak önümüzde durduğunu söylüyor yayının genel ana fikrimi söylüyorum doğru. Yani kesinlikle katıldım bir görüş. Bir de tabii e, e, biyolojik çeşitlilik kaybı bir diğer büyük meseledir. Yani onu çok a, a, anlayabildiğimizi düşünmüyorum. Yani o, olası sonuçlarını anlayabildiğimizi düşünmüyorum. E, bu büyük meseleler bir araya geldiğinde ki öyle hepsi birbirinden etkileniyor birbiriyle bir ilişki içinde. Bizim yani bizim derken tabii insan uygarlığının bütün ülkeler bazında söylüyorum bunu ya da bölgeler bazında. Biz artık geçtim bu ...sorunları sürdürülebilir şekilde idare etmek... ...biz yaklaşan krizlere ancak adapte olacak çalışmalar yapabiliriz. Yani ben en azından böyle baktığını söyleyebilirim. Yani işte iklim değişikliğinin yol açacağı gıda krizi... ...sulardaki kirlilik... ...nüfus yoğunluğunun aşırı olduğu kenetlerdeki salgın hastalıklar... Yani ...bunlar şimdi biraz felaket senaryosu gibi anlatıyor gibi düşünmeyin lütfen... Kötümserlik değil yani net net olarak karşımıza çıkacak bunlar yani böyle düşünelim bu, bu kriz hali'nin şimdiden içindeyiz diye düşünelim ve nasıl adapte oluruz yani e, böyle bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Tam bu evet. Akşerof ah sen bir şey söylüyordun hemen çekiliyorum. Hayo <gülüyor> hayo <gülüyor> buyur da. Tam bu e, kimyasal kirlilik meselesine doğru ilerlerken e, burada tarımda kullandığımız e, pestisitler ve diğer kirleticiler kritik bir rolde oynuyor değil mi diyerek bir yandan da hemen bir sonraki çerçeveye doğru adım atabilir miyiz diye düşünüyorduk. Evet kesinlikle haklısınız. Yani hem de çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü tarımsal faaliyet e, bir yani bir arazi bir alan üzerinde yapılan bir faaliyet ve dünya e, genelinde baktığımızda kullandığımız toksik kimyasal maddeler yani tarımda kullandığımız toksik kimyasal maddeler işte pestisitler bunların en başta geleni çok ciddi bir ve yaygın bir kirliliğe yol açıyor şimdi bir örnek vereceğim bir, bir, bir, bir alana bu alan 10 dönüm 100 dönüm fark etmez yani bir birim alana atılan toksik madde pestisit olarak nitelendirdiğimiz madde ki bine yakın farklı kimyasal bunlar yani bin farklı çeşitli çeşitli toksik karakterlerde çok sayıda kimyasal maddeden söz ediyorum, toksik kimyasaldan. Kullandığımız testin, yani maksimum %3'ü 4'ü o alanda kalıyor. Yani geriye kalan %95, %96'sı, 97'si işte suya, toprağa, havaya karışıyor ve dünya geneline ağır ağır yayılmış durumda. Bu işte 40'lardan 50'lerden günümüze uzanan bir süreç. Şimdi bunun en dramatik, en üzücü sonucu uçucu böceklerde ki gözlediğimiz muazzam büyüklükteki popülasyon düşmesi yani nüfuslarının azalması şimdi biz biyolojik çeşitlilik kaybını bir canlı türünün doğadan yok olması gibi algılıyoruz doğru ama yani biyolojik çeşitlilik kaybına yol açan yani bir canlı türünün soyunun tükenmesini tükeneceğini gösteren en kritik emare doğal hayat içerisindeki nüfusunun hızlı bir şekilde azalması bununla ilgili çok çalışma var ve bizi gerçekten bu yüzyıl içerisinde Çocuk böceklere verilen bu ağır zarar nedeni çok ciddi bir gıda krizi bekliyor. Çünkü işte tozlaşmada, bitkisel hayatın devamlılığında çocuk böceklerinin milyonlarca farklı türden söz ediyorum. Çok önemli bir rolü var. Neden önemli bu? Niye bize alarma geçirmeli? Çünkü kullandığımız kimyasal maddelerden kaynaklandığına ilişkin çok sayıda tespit var. Çok önemli bu. Evet. Öte taraftan tabi sadece hani kimyasallar da değil işte habitatların e, azalması, tüketilmesi, ormanlık alanların yıkıma uğratılması, doğal yaşam alanlarının yıkıma uğratılması. Buralardaki kayıpları da yan yana düşündüğümüzde e, toksik kimyasal kullanımı bütün bu diğer olumsuz faktörlerle bir araya geldiğinde e, gerçekten yani çok kullanmaktan hoşlanmıyorum, kaçınıyorum ama yani bir kıyamet tablosu açığa çıkıyor. Şimdi e, e, bizde bir anda durum bu. Ama öte tarafta hani genel havale bakıyoruz. Hani ne oluyor? Bu kadar problemler var. Bu toksik kimyasal kullanımı azalıyor mu? Dünyada buna yönelik çalışmalar kıymetli mi? Yani kıymet görüyor mu? Hayır. Yani dünya genelinde toksik kimyasal kullanımı her yıl ortalama yüzde dört buçuk artıyor. Ve bu artışın en önemli belirleyeni e, Güney yani küresel güney ülkeleri. İşte e, Asya, Afrika büyük oranda, e, Latin Amerika... Brezilya, Arjantin büyük. Ve, ve bu ülkeler üstelik çoğunlukla da üretici değil değil mi? İhracatla yani kendi ülkesinde yasaklayıp bu ülkelere ihraç ediyorlar. Kesinlikle yani tam da onu söyleyecektim. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika yani önemli üreticiler bunlar kimya devi çok sayıda tesis var. Yani bir arada... Devasa bir e, örüntü var ama şimdi hep söylene gelen bir şey var. 7-8 tane şirket bütün bu sistemi kontrol ediyor. Yani o da kısmen doğru. Onun doğru olduğunu varsayarak hani e, düşünelim. Gerçekten mesela Avrupa Birliği ile ilgili e, çalışmaları biraz gözden geçirdim ben. E, çok sayıda kimyasal madde. Yani 330 civarında toksik madde. Çok yüksek derecede tehlikeli ama bunlar. Yani doğal hayata, insan sağlığına tehlikeli. Toprakta, suda uzun süre Kalıcı bir zehir olarak etkisini devam ettiriyor. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde yasak. Bununla ilgili regulasyon yani hukuki mevzuat bu yasaklamayı bir şekilde hayata geçirmiş. Ama bakıyorsunuz bu tehlikeli maddelerin yüksek derecede tehlikeli maddelerin üretimi ve ihracatı devam ediyor. Yani hem üretimi hem de ihracatı mümkün kılan hukuki regulasyonda hiçbir problem yokmuş gibi davranılıyor. Nereye gidiyor bu üretilen çok tehlikeli maddeler? İşte Paragua'ya gidiyor, Orta Afrika'ya gidiyor, Asya'ya gidiyor, Hindistan, Brezilya yani çok sayıda ülke çevre regülasyonlarının biraz daha hani zayıf olduğu ya da gıda güvenliği mevzuatlarının yeterince koruma sağlamadığı diyelim bir Avrupa Birliği'ndeki gibi koruma sağlamadığı ülkelerde inanılmaz rakamlara varan, miktarlara varan satışlar söz konusu şöyle bir örnek vererek somutlayabilirim. Avrupa Birliği'nde üretilen ee, bu tehlikeli kimyasalların e, en tehlikeli, yani yasak kategorisine giren bu tehlikeli kimyasallar, üretim hacminin aşağı yukarı üçte birini oluşturuyor. Yani üçte biri AB sınırları içerisinde kullanılmayan tehlikeli kimyasal maddeler e, üretimine e, ile ilgili ve bunlar ihraç ediliyor. E, yüzden fazla ülkeye. E, ihracat tutarı 4 milyar dolardan fazla her yıl için. Şimdi bu, bu gerçekten ee, o kadar ağır bir sorun ki, o kadar tehlikeli maddeler var ki. Yani hemen hemen da, maddeler var bu e, Hemen bir gazeteci sorusu sorayım size hocam. Evet. Ülke bize geliyor mu Türkiye'de geliyor mu? Dinleyicilerimiz bunu merak ediyorlar. Artık. Evet, yani girdiğini kesinlikle düşünüyorum. Ya da bu konuda son derece gevşek bir kamu denetim meklenizması var. Ee, sokmak isteyen sokar, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de gerçekten ABD alınan bir Avrupa Birliği'nde alınan bir yasak kararına uyurup uyulmadığı da çok belirsiz. Yani yıllar önce orada yasaklanmış ama ürünlerde kalıntısı çıkan çok sayıda tehlikeli madde var. Bu şunu düşündürür, ya bir şekilde ülkeye kaçak yollardan giriyor ya da göz yumuluyor. Ya da ülke içerisindeki stoplar o kadar fazla ki hala tüketilmemiş e, gıda e, üretim sürecinde kullanımı devam ediyor. Şimdi bu söylediğim mesele tabii sadece pesiste de ilgilidir. Yani tehlikeli. Yüksek derecede tehlikeli vesaire kimyasalların kullanımıyla ilgili, üretimiyle ilgili bütün bir süreç üreten ülkelerde daha sıkı düzenlenmiş bir hukuki mevzuat. Işte çevreyi koruma vesaire bağlamında, insan sağlığını koruma. Ama üretilen kimyasalların, tehlikeli kimyasalların başka ülkelere transferi, özellikle burada hani çevre mevzuatı ya da gıda güvenliği mevzuatı yeterli koruma sağlamıyor ülkelerde gönderim şiddetli bir şekilde devam ediyor. Yani bu mesela e, literatürde işte çevresel ırkçılık, gıda adaletsizliği, çevresel adaletsizlik gibi çeşitli başlıklar altında tartışılıyor. E, ama e, e, yani nihai sonuca bakalım. Yani, nihai sonuçta şu oluyor. Yani, e, şirketler kar ediyor. E, bu karın önünü açan muazzam bir hukuki mekanizma var. işte. Avrupa Komisyonu, EFSA gibi Avrupa Birliği'nin son derece önemli Regülasyon kararları alan kurumları buna göz yumuyor. Yani bu işte nasıl diyeyim hani bir hak mücadelesi elbette aynı zamanda. Ama nihai sonucu işte bir takım başka ülkelerde, küresel güney ülkelerinde toprağın, suyun, havanın aşırı kirletilmesi, yaban hayatın tahribi, halk sağlığı problemleri hani çok ağır sorunlar AB içinde değil ama doğrudan başka ülkelerde... Karşı karşıya kalıyoruz ya da o ülkelerde açığa çıkıyor. Kritik nokta ne? Ya, küresel iklim krizi, biyoloji çeşitli kaybı, toksik, kimyasal madde kirliliği buna küresel sorundur, yerel değil. Yani yerel ölçekle sınırlı kalmaz. Elbette doğrudan bir yerel de açığa çıkan kirlilik o bölge insanlığı çok daha ağır bir şekilde etkiler. Ama kirlilik orayla sınırlı kalmaz. Yani oluşturduğu olumsuz etkiler halka halka halka, halka bütün gezegeni etkisi altına alır. İnsan da etkilenir, diğer canlı türler de etkilenir. Dolayısıyla hani bu yapılan tehlikeli madde üretimi ve ticaretinin bu kadar kontrolsüz, kontrolsüz dedeyim etti hani açıkça göz olduğunu düşünüyorum yapılması gerçekten çok ağır, çok ağır bir sosyal adaletsizlik sorunu. En azından bunu söylemek mümkün. Şimdi bu meselelerde Avrupa'nın özellikle işte çevresel duyarlılık diyelim kabaca ama. Yani yeşil politika, sürdürülebilirlik kavramları, doğayla dost yaşam biçimleri ve üretim biçimleri vesaire konusunda Avrupa'nın ciddi bir öncülüğü var. Yani Stockholm 50'de 50 yıl önce orada toplanıyor. Bir taraftan bu öncülük var, bir taraftan da burada gördüğünüz, sizin altını çizdiğiniz şeyler var. Hakikaten sağlam bir çelişki ve istedik yine de dünyada bu süreçlerin öncülüğünü yine bu gelişmiş ülkelerin de yapması gerekiyor. Bu, bu, bu tür kader gibi bir şey. Evet. nasıl çözülecek böylesi yani hem suçlu hem güçlü diyeceğim yani şeyin de sorumlu sorumluluğunu yetkisini vesairesinde elinde bulunduran güçler bunlar. Evet. Ya nasıl çözülecek sorusunun bir yanıtı var mı diye sorsanız var yani bu kullanılan toksik kimyasallar özellikle bir daha üretim sürecinde tarımda agroekoloji önemli bir çözüm. Noktasıdır. Ama agroekolojiyi dünya genelinde hani yaygın bir şekilde uygulayan, bunu böyle bir prensip olarak kabul etmiş çok az e, ülkeden söz edebiliriz. E, e, nedir agroekoloji? Yani özellikle bu toksik kimyasal kullanımını azaltan, toprağın e, e, bozulmuş olan yapısını onaran ve e, besin öneki içeriği açısından da e, yüksek derecede kaliteli gıda üretim e, süreçleriyle ilgili bir disiplindir agroekoloji. Bir uygulama zanaatlar bütünüdür. Ama mesela Türkiye'de böyle bir yönelimden söz etmek mümkün değil. Böyle bir politika yok. Ulusal politika yok. E, Avrupa Birliği'nde buna yönelik bir çalışmadan söz etmek mümkün değil. E, biz yani biz derken tabii yani genel ahvali söylüyorum, dünya ahvali. E, çok önemli zamanları kaçırıyoruz. Yani adapte olma, uyum sağlama, bir şeyleri hala dönüştürme fırsatını e, kaçırıyoruz. Gıda bağlamında agroekoloji bunlardan e, buna örnek. Çok derin bir soru bu. Raf Hocam yani e, bu metalaşma sürecinin o kadar çok e, hani farklı görünümleri var ki mesela biz 5 tane 7 tane şirketi suçlayıp duruyoruz çok yaygın bu ama sadece Antalya'da 44 binden fazla e, tarım üreticisi var. Bunların her biri bir şirket gibi davranıyor. Yani e, eleştire geldiğimiz mevcut sorunların sorunu gibi e, nitelediğimiz 7 işte tane büyük şirket dünyayı yönetiyor, gıda sistemini regüle ediyor falan bu çok, e, çok yüzeysel bir bakış olur. Sistem özneleri dönüştürmüş durumda. Yani Antalya odanı değil, belki Türkiye da her bölge için söylenebilir. Hemen hemen her tarımsal üreticinin fitre arka planı bir şekilde nasıl diyeyim? kar etmek üzerinden giden, kısa vadede çok para kazanmak üzerinden giden bir anlayışı kendine hedef seçmek yaşam amacı görmek şimdi bu çok da öyle hani kolay görülmeyecek bir şey değil, apaçık gözümüzün önünde olan bir şey. Dolayısıyla hani buradaki mücadele. Yani siyasal bir mücadele, bir politik mücadele. Dolayısıyla bu politik mücadelede biz sorunları birbirine bağlamalıyız. Yani çiftçilerin yaşadığı sağlık sorunları, çocukların yaşadığı sağlık sorunları, kentleşmeden kaynaklanan sorunlar, ekolojik tahribatın yol açtığı sorunlar, bürüzü çeşitli sorunları, halk sağlığı sorunları. Bu sorunların birbiriyle ilişkisini gösteren, aradaki bağları gösteren çalışmalar yapmak son derece kıymetli. Şimdi bunu söylediğim çok anlaşılır bir şey elbette, çok da dile getirdiğimiz bir şey. Ama bu, bu, bunu görünür kılmak çok zor arkadaşlar. Yani bunu Türkiye ahvalini söyleyelim. E, Türkiye'de agroekolojiyi konuşabileceğimiz birkaç tane platform var. İşte Açık radyo bunlardan biridir. E, biz hala bu meseleyi yaygın medyada konuşamayız. Yaygın medyada kamu yararı düşünüyor ama onu da bilmiyorum. <gülüyor> hani velhasıl evet sorunları kolektif bir e, sistematikli bir araya gelerek e, çözmek en azından hani adapte olacak çözümler üretmek mümkün. E, ama bunun araçları, yolu, yordamı imkanları o kadar e, elimizin altında ya da güçlü değil. Hani buradaki çelişkiyi, buradaki hani problemi e, dikkate alarak bir şeyler yapmak gerekiyor diyebilirim en azından. Evet, bunu buradaki kolektiflik vurgusunu bir son, son söz olarak alalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Hı -hı. Damla kapatmak ister misin? E, çok ya da Bülent Hocam ister. sizin bir son 30 saniyede söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ya e, umutsuzluğa davetiye çıkarmayalım. Yani bir kriz de olsa bir çöküş de olsa bu bir anda olmayacak. Dolayısıyla yaptığımız her türlü çaba mevcut yıkıma karşı koymamızı sağlayacak her türlü dayanışma kolektivite çok kıymetli. Bundan vazgeçmeyelim. Vazgeçmeyelim de güzel bir son söz oldu. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler ve Rauf Göz hemenle birlikteydiniz. Bugün Bülent Şık bizle beraberdi. Çok teşekkürler hocam. Haftaya teşekkür ederim. ]lere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.